Bölüm 301 İş ve sözde faydasız yükler yüklemenin yasaklığı De ki, ey peygamber, bu mesaj tebliğime karşılık sizden bir ücret istemiyorum ve ben yapmacık uydurmalarla peygamberlik taslayanlardan veya kendiliğimden bir yükümlülük getirenlerden de değilim. 38 saat 86. Hadis 1657. Ömer Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Biz her zaman ve her yerde zorluk çıkarmaktan yasaklandık. Hadis 1658. Abdullah İbn Mes'ud'un Allah ondan razı olsun yanına varmıştık. Bize şunları söyledi. Ey insanlar! Bilen bildiğini söylesin. Bilmeyen de Allah bilir desin. Zira insanın bilmediği bir konuda, Allah bilir demesi de bir ilimdir. Allah, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurmuştur. Ey Peygamber! De ki, Allah'tan gelenleri size tebliğ ettiğimden dolayı sizden bir ücret istemiyorum. Ben size zorluk çıkaranlardan da değilim. 38 Saat Suresi 86. Buhari Tefsirü Sure-i Saat 3